Kim Allah'a ve Resulüne inanmazsa bilsin ki biz kâfirlere alevli ateşler hazırladık. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde izin verin biz de size tabi olalım derler. Böylece Allah'ın hükmünü değiştirmek isterler deki, siz bizimle gelemezsiniz, zira Allah Teala daha önce böyle buyurmuştur. Bu defada hayır diyecekler, siz bizi çekemiyorsunuz. Bilakis kendileri anlayışları kıt olan çok az anlayan kimselerdir. O gazaya katılmayıp geri kalan bedevilere deki, siz yakında çok kuvvetli ve savaşçı bir milletle savaşmaya davet edileceksiniz. Onlar teslim olup boyun eğinceye kadar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 içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de itaatten yüz çevirirse onu gayet acı şekilde cezalandırır. Gerçekten Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlası bildiği için üzerlerine sekinet, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle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 Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin ilim kudretiyle hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vaad etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.